Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık, onları karada ve denizde taşıdık, kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.